6301. Öyle farkından sonra iki rekatı kaçıran Abdullah ibnul Haris anlatıyor. H Z. Muaviye bir gün Resulullah aleyhissalatu ve selamın muhterem zevceleri Ümmü Selamere Allahu anhaya bir elçi gönderdi. Elçinin yanında ben de vardım. Elçi Ümmü Selameye sordu. O da şöyle cevap verdi. Zekat toplamak üzere bir memur göndermiş olan Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gün benim odamda öğle namazı için adres aldığı sırada yanında çokça muhacir vardı. Resulullah muhacirlerin meseleleriyle ilgileniyor idi. Derken kapı vuruldu. Kapıya çıktık, tahsildar gelmişti. Önce öğle namazının farzını kıldı. Sonra tahsildarın getirdiğini taksim etmek üzere oturdu. Bu taksim şey ikindi vakti gelinceye kadar devam etti. Sonra odama girdi. İki rekat namaz kıldı ve arkadan şu açıklamayı yaptı. Tahsildar olan meşguliyetim. Bu iki rekatı öğlenin peşinden kılmama mani oldu. Bu sebeple onları ikindiden sonra kıldım. 6302 Akşamın Sünneti Rafi İbni Hadis radıyallahu an anlatıyor. Ve sallallahu aleyhi ve selam beni Abdül Eşel kabilesinden yanımıza geldi. Mescidimizde bizi akşam namazı kıldırdı. Sonra da şulki rekat sünneti de ellerinizde kılın buyurdu. 6303. Vitr. Ey Mutal İbn -Mu Abdullah anlatıyor. Bir adam İbni Ömer Radiyallahu anhu'ya "Vitr'i nasıl kılayım?" diye sordu. O da "Bir rekatla biter." De dedi. Öbürü İyi ama halkın güdük demesinden korkarım dedi. i̇bn Ömer tek ve bu namaz. Allah ve Resulünün sünnetidir dedi. Bu ifadesiyle tek ve katlı bu namaz. Allah ve Resulünün sünnetidir demek istemiştir. 6304 Vıtır H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam selam namazların her iki rekatinde selam verir. Bir rekatla da vitir namazı kılardı. 6.305 Duada elleri kaldırma. Yüze sürme. İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Allah'a dua edince avuçlarının içini açarak dua et. Ellerinin sırtlarıyla dua etme. Dua bitirince avuçlarını yüzüne sür. 6.306 Kunut Enes i̇bn Ali Malik radıyallahu anha sabah namazındaki kunut hakkında sorulmuş. O da şu cevabı vermiştir. Biz rükudan önce de sonra da kunut okurduk. 6.307 Seferde İktir Salim babası Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu anhimadan anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü selam sefer sırasında iki rekat kılardı. Buna ilavede bulunmazdı. Geceleyinde teheccüb namazı kılardı. Ben babama aleyhisselatu ve selam sefer sırasında vitir de kılar mıydı diye sordum. Evet cevabını verdi. 6308 Vitirden sonra 2 rekat. Ülmü adıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam vitir. Namazından sonra oturduğu yerden iki hafif rekat daha kılardı. 6309 Vitirden sonra oturarak 2 rekat kılmak. Ümmü Seleme anlatıyor. anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Vittir'den sonra kısa iki rekatli bir namaz kılardı. Bunu oturarak kılardı. 6.310. Vittir'den sonra oturarak iki rekat kılmak. Hz Z. an anlatıyor. anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam tek bir rekatle vittir kılar. Sonra oturduğu yerden iki rekat daha kılar. Bunlarda da bulunurdu. Rüküye gitmek isteyince, kalkar rükü yapardı. 6.311 Binek üzerinde bitir. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve vesselam bitir namazını bineği üzerinde de kılardı. 6.312 Gecenin başında bitir. H.Z. Cabir i̇bn Abdullah Abdillah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve vesselam. Hazreti Ebu Bekir ad Allah'u anha. ne zaman kılarsın diye sordu. O, gecenin başında, yatsıdan sonra diye cevap verdi. Aleyhisselatu vesselam. Ey Ömer, sen ne zaman diye sordu. Hazreti Ömer, gecenin sonunda diye cevap verdi. Aleyhisselatu vesselam da. Ey Ebu Bekir, sen sağlam ihtiyatlı olanı tutmuşsun. Ey Ömer! Sen de kuvveti tutmuşsun. 6.313 Unutarak cümür namaz kılan H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam namaz için evinden çıkıp namaz mahaline gelerek tekbir getirdi. Sonra aşaba bekleyin diye işaret buyurdu. Hemen gidip gürfetti geldi. Saçlarından sudanmıyordu. Onlara namaz kıldırdı. Namazdan çıkıca yanında cünüp olarak gelmişim. Namaza duruncaya kadar da durumumu hatırlayamadım. Tam kılacağım anda hatırladım. Buyurdular. 6314. Unutarak cünüp namaz kılan. Hz. Ali'ye Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kime? Namazda iken kusma veya burun kanaması veya bulantılı kusma veya mezi akması hallerinden biri isabet ederse Hemen gidip abdest alsın. Sonra gelip namazının üzerine kılmadığı kısmını ina etsin. İşte bu sırada dünyevi keramla konuşmasın. 6.315 Namazda abdesti bozulan H.Z. Ayşe Rabi'ye Allah'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Biriniz namaz kılarken Hadesi Vaki olsa burnunu tutup namazdan çıksın. 6.316 Hasta namazı Vay-i İbn-i Hucu radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve hasta hastayken oturduğu yerde sağ tarafı üzerine yaslanmış vaziyette namaz kılarken gördüm. 6.317 Oturarak nafile namazı. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın gelir namazını hep ayakta kıldığını gördüm. Başka şekilde kıldığını hiç görmedim. Bu hal yaşlanıncaya kadar devam etti. Yaşlanınca oturarak kılmaya başladı. Okumakta olduğu kıraatından 30-40. Ayet kalınca. Kalkar onları ayakta okuyup secdeye giderdi. 6.318. Oturarak kılınan namazın sevabı yarım. H.Z. Enes İbn-i Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün evinden çıkınca. Mescidde oturarak nafile namaz kılanları gördü. Şöyle buyurdu. Oturanın kıldığı namaz, sevaben ayakta kılanın namazının yarısına denktir. 6.319 Resulullah'ın hastalıkta kıldığı namaz, Salim İbnu Ubeyd anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam hastalığı sırasında bir araba bayılmıştı. Sonra ayıldı ve namaz vakti girdi mi diye sordu. Evet dediler. Bilal'e söyleyin ezan okusun. Ebu Bekir'e söyleyin o da halka imamlık etsin buyurdular. Üzerine yine baygınlık geldi. Az sonra ayıldı. Yine namaz vakti girdi mi diye sordu. Evet dediler. Öyleyse Bilal'e söyleyin ezan okusun ve Ebu Bekir'e söyleyin o da halka imamlık etsin buyurdular. Sonra tekrar bayıldı. Az sonra ayıldı. Ayılır, ayılmaz. Namaz vakti girdi mi dediler. Evet denildi. Öyleyse Bilal'e söyleyin ezan okusun ve Ebu Bekir'e söyleyin o da halka imamlık etsin buyurdular. Hz. Ayşe radıyallahu anha. Babam Ebu Bekir yufka yürekli bir kimsedir. Size mahsus bu makama geçerse dayanamaz ağlar. Sizin yerinize imam daha tahammül edemez. Bu işi bir başkasına söyleseniz dedi. Derken Resulullah aleyhissalatu vesselam bir kere daha bayıldı. Az sonra ayıldı. Yine, Bilal'e söyleyin ezan okusun. Ebu Bekir'e söyleyin o da halkın namazını kıldırsın buyurdular. Sonra, siz kadınlar H.Z. Yusuf'un kıssasında zikri geçen fettan kadınlar gibisiniz buyurdular. Ravli der ki, Bilal'e emredildi. Ezan okudu. Hazreti Ebu Bekir emredildi o da namaz kıldırdı. Sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir hafiflik hissedip kendisine dayanacağım birini çağırın buyurdular. Bir de bir de erkek geldi. Onlara dayanarak merside gitti. Hazreti bu Bekir onu görünce geri çekilmek istedi. Ancak Aleyhissalatu Vesselam ona yerinden ayrılma diye işaret buyurdu. Sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam gelip Hazreti Ebu Bekir'in yanına oturdu bu Bekir böylece namazı kıldırdı. Bir ahire aleyhissalatu ve selam ruhunu teslim etti. 6.320 Resulullah'ın hastalıkta kıldığı namaz i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam kendisini ölüme götüren hastalığa yakalandığı vakit Hazreti Aişe'nin evindeydi. Bana Aliye'yi çağırın buyurdular. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a. Ey Allah'ın Resulü, sana Ebu Bekri çağırsak olmaz mı dedi. Onu çağırın buyurdular. Hafsa Allahu Amha, sana Ömer'i çağırsak olmaz mı dedi. Onu çağırın buyurdular. Ümül Fadıl, Ey Allah'ın Resulü, sana Abbas'ı çağırsak olmaz mı dedi. Evet buyurdular. Adı geçenler toplanınca Resulullah Aleyhissalatu ve Selam mübarek başlarını kaldırarak etrafa bir bakıp sükut ettiler. Hazreti Ömer. Kalkın. Resulullah Aleyhissalatu ve Selamı yalnız bırakın dedi. Az sonra Gila geldi. Resulullah'a namazı haber verdi. Aleyhissalatu ve Selam. Ebu Bekre söyleyin halka namaz kıldırsın buyurdular. Hazreti Ayşe, ey Allahım. Resulü. Muhakkak ki Ebu Bekir, yumuşak kalpli, tutuk bir kimsedir. Makamınızda sizi göremezse ağlar, insanlar da ona katılıp ağlarlar. Emretseniz de halka namazı Ömer kıldırsa dedi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam namazı Ebu Bekir'in kıldırması için ısrar edince Hazreti Ebu Bekir, halka namaz kıldırmak üzere öne geçti. Bu sırada Resulullah Aleyhisselatu Vesselam kendinde bir hafiflik hissetti. İki kişinin arasında dayanarak mescide geçti. Ayakları yerde sürünüyordu. Halk Aleyhissallatu ve Selamı mescide görünce Ebu Bekri Sübhanallah diyerek ikaz ettiler. O geri çekilmek istedi. Ama Aleyhissallatu ve Selam. Yerinde kal diye işaret etti. Resulullah gelip Ebu Bekri'nin salına oturdu. Ebu Bekri kalktı. Hazreti Ebu Bekri imam kıldı. Halkta Ebu Bekri imam kıldı. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma der ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam, Kıraati, Hazreti Ebu kıldığı yerden aldı. Veki der ki, Sünnet böyledir ikinci imam. Kıraati birincinin kaldığı yerden devam ettirir. 6.321 Sabah namazında kunut, Ünlü Seleme Allah'u anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam sabah namazında kunuş yapmaktan ne yolundu. 6322. Namazda yılan. Akrep öldürülebilir. H Z. Ayhere rabiyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namazda iken, onu bir akrep sokmuştu. Allah akrebe lanet etsin. Dedi. Namaza duranı da başkasını da bırakmıyor. Onu harem bölgesinde de dışında da öldürün buyurdular. 6323. Namazda yılan, akrem öldürülebilir. Rafi' Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Namazda iken bir akre öldürdü. 6324. Mekruh vakit. Hz. Ebu Hurayra la bihi Allahu an anlatıyor. Sarfan İbn Muattal. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir husus sorarak Ey Allah'ın Resulü! Ben size sizin bildiğiniz, benim bilmediğim bir şey soracağım dedi. Aleyhissalatu selam. Nedir o deyince? Gece ve gündüzlerin saatleri içerisinde namaz kılmanın mekruh olduğu bir saat var mı dedi. Resulullah şu cevabı verdi. Evet. Sabah namazını kıldın mı? Artık güneş doğuncaya kadar namazı terk et. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar. Doğduktan sonra, güneş başım üzerinde ok gibi dik oluncaya kadar geçen zaman içinde namaz kıl. Çünkü bu esnada kılınan namazlara melekler hazır bulunurlar ve namazlar makbuldür. Güneş ne zaman ki başım, Üstünde ok gibi dik durur. Namazı terk et. Çünkü tam o sırada cehennem tutuşturulur ve kapıları açılır. Bu hal, güneş senin sağ karşından kayıncaya kadar devam eder. Güneş kaydı mı? Artık İkindi namazı kılıncaya kadar ki zaman içinde kılınan namazlarda melekler hazır olur ve o namazlar makbuldür. İkindi namazını kıldın mı artık güneş batıncaya kadar namaz kılmayı terk et. 6.325 Mekruh vakit Ebu Abdillah Es-Sunabihi Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar veya güneşle birlikte şeytanın iki boynuzu doğar dedi. Güneş yükselince şeytan ondan ayrılır. Güneş semanın ortasına gelince şeytan güneşe yaklaşır. Güneş batıya yönelince veya ayrılınca dedi, şeytan güneşten ayrılır. Güneş batmaya yaklaşınca, şeytan güneşe yaklaşır. Güneş batınca şeytan ondan ayrılır. Öyleyse bu üç saatte namaz kılmayın. 6.326 Korku Namazı H.Z. Cabir İbni Abdullah radiyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabına hafif korku namazı kıldırdı. Resulullah bütün cemaatle birlikte rükû yaptı. Sonra da Resulullah ve hemen arkasında israf secre ettiler. Diğerleri ise ayakta kıyam halinde beklediler. Resulullah ikinci rekate kalkınca beklemekte olanlar kendi kendilerine iki secrede bulundular. Sonra öndeki saf gerileyerek ikinci safın yerinde durdu ve ikinci saftakiler ilerleyerek ön safın yerinde durdu. Sonra Resulullah aleyhisselatu ve selam hepsiyle birlikte rükü yaptı. Sonra Resulullah aleyhisselatu ve selam hemen arkasında safla birlikte secde etti. Bunlar başlarını secdeden kaldırınca, diğerleri de secde ettiler. Böylece cemaatin tamamı aleyhisselatu ve selam ile birlikte rükü etmiş oldu. Her grup bir rekatin secdelerini kendi kendilerine yapmış oldular. Bu esnada, Düşman kıble cihetindeydi. 6.327 Yağmur Namazı H.Z. Ebu Hurer'e Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün yağmur duasına çıkmıştı. Ezan ve ikamet olmaksızın bize iki rekat namaz kıldırdı. Sonra bize hut okudu. Yüzünü, Elleri kaldırılmış olarak kıbleye çevirdi. Ayrıca rızasını ters çevirdi. Sağ yanını solu. Sol yanını da sağ üzerine aldı. 6.328 Yağmur Duası i̇bn Abbas Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Bir bedevi gelerek Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü! Ben öyle bir kabiyeden geliyorum ki kuraklık sebebiyle çobanlar hayvan. Otlatamıyor ve erkek develerinden hiçbiri rahat rahat yürüyemiyor dedi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam minbere gelip Allah'a hamd üyü sonra. Allahümme skına gaysen muhlu insan eriyen tabakan eriyen bağdakan acilen bu bayra arayısın Allah'ım. Bize can kurtaran akibeti, hayırlı, umumi, bol, sırılsıklam eden acil ve gecikmesiz yağmur ver diye dua etti. Sonra minberden indi. Etraftan gelen herkes, peygamberin duası bereketine gelen yeterli miktarda yağmurla hepimiz ihya edildik dedi. 6.329 Bayram Namazları i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ve ondan sonra gelen iki halife radıyallahu anhüma hazretleri Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer i̇bn Hat bilgilerin bende bayram namazına hutbeden önce kılarlardı. 6330, Bayram putresi Nubayt Radıyallahu An'ın anlattığına göre Haçkı yetmiş. Haçkı sırasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı devesi üzerinde hutre verirken görmüştür. 6.331 Bayram putresi H.Z. Cabir Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Ramazan ve Kurban Bayramı musallaya çıktı. Orada ayakta ve okudu. Sonra bir miktar oturdu. Tekrar kalktı ikinci hutbeyi okudu. 6.332 Bayram namazından önce ve sonra namaz. An-ı İbn-i Şua'yı an-ebi-hi an-cedi-hi radiyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam hiçbir bayramda bayram namazından önce ve sonra nafile namaz kılmamıştır. Bayram namazıyla kılınan sünnet namaz yoktur. 6.333 Bayram namazından önce ve sonra namaz. Ebu Saîdî dil huzur diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bayram namazından önce hiçbir namaz kılmazdı. Evine dönünce iki rekat namaz kılardı. 6334 Bayram namazına yere gitmek. Saat El-Karrar ve İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bayram namazına yürüyerek gider. Yürüyerek dönerdi. 6335 Bayrama giderken bir yolu, dönerken başka bir yolu takip etmek, saat ı Karaz Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bayram namazlarına giderken Said İbn Ebil As'ın mahallesinden geçer. Sonra çadırların bulunduğu yerden geçer. Namaz dönüşünü başka bir yoldan yapar. Beni zürahten Ammar İbn Yasir'in evine, oradan Ebu Hurer'in mahallesine, Oradan Balat'a geçerek evine gelirdi. 6.336 Bayrama giderken bir yolu, dönerken başka bir yolu takip etmek, Ebu Rafi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam bayram namazına yaya olarak gider. Dönüşü de, gittiğinden başka bir yola yapardı. 6.337 Bayramda tatlis çalgı Amir Rahimullah anlatıyor. Yer el-Eşari Enbar'da bir bayram namazında hazır bulunmuştu. Şöyle dedi. Resulullah ve Vesselam'ın yanında taklis yapıldığı gibi sizi niye taklis yapar görmüyorum. 6.338 Bayramda taklis çalgı Kays İbn-i Sa'da bir Allah'u anhyuma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın vefatından sonra onu sağlığında mevcut olan her şeyi gördüm. Ancak biri hariç. Görmediğim bu şey de. Ramazan bayramında onun için yapılan takliddir. 6339. Bayramda harbe fitre olabilir. Hz. Enes anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam musalla da bir harbe fitre yaparak bayram namazı kıldı. 6340. Kadınlar bayram namazına gider. İbn Abbas radıyallahu anh riva anlatıyor. Resulullah ve vesselam her iki bayramda da kızlarını ve hanımlarını musallaya çıkarırdı. 6341 Bir günde iki bayram, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sizin şu gününüzde iki bayram bir araya gelmiştir. Düyene, bayram namazı cuma namazının da yerini tutar. Ancak biz, cuma namazını da kılacağız. 6342 Bir günde iki bayram, i̇bn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam zamanında iki bayram cuma ve bir bayram aynı günde birleşti. Aleyhissalatü vesselam bayramı kıldırdı. Sonra da. Lüleyen cumaya da gelsin. Lüleyen de gelmesin buyurdular. 6343 Bayramda silah Taşımak i̇bn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam Düşman karşısında olmadıkça İslam memleketlerinde. Her iki bayramda silah kuşanılmasını yasakladı. 6344 Bayram Guslü İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ramazan bayramında da kurban bayramında da gusl ederdi. 6345 Bayram Guslü Sohbet şerefini eren fakih İbn-i Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda Araf'e gününde yıkanırdı. Fakih de o günlerde ikenmalarını aile halkına emrederdi. derdi. 6346. Nafileler kaç rekat? Ebu Saîd el-İtibarî Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Her iki rekatta bir selam vermek vardır. 6347. Kıyamu leyli namazı H.Z. Cabir i̇bn Abdullah Abdillah radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, H.Z. Davud'un oğlu Hazreti Süleyman'ın annesi, oğlu Süleyman'a, Ey oğlum! Geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyku. Kişiyi kıyamet günü fakir bırakır demiştir. 6348 Kur'an'ı güzel sesle okumak. Abdurrahman İbn-i anlatıyor. Fatih ibn-i Vakkas -e yanımıza geldi. Gözü kapanmış idi. Kendisine selam verdim. Sen kimsin dedi. Kendimi tanıttım. Bunun üzerine dedi ki. Kardeşim oğluna merhaba. Duydum ki senin Kur'an okumaya güzel sesin varmış. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamı dinledim. Demişti ki. Şu Kur'an hüzünlü olarak nazil oldu. Öyleyse onu okuyunca ağlayın. Eğer ağlayamazsanız ağlamaya çalışın ve onu güzel okuyun. Onu güzel okumaya gayret etmeyen bizden değildir. 6349 Kur'an'ı güzel sesle okumak. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sağlığında bir gece. Yanına gitmekte ağır kaldım ve sonra geldim. Neredeydin buyurdu. Ashabından birinin kıraatini dinliyordum. ''Onun ki kadar güzel bir kıraati ve sesi hiç kimse de görmedim.'' dedim. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam kalktı. Onunla ben de kalktım. Gidip onun kıraatini dinledi. Sonra bana dönüp, ''Bu, Salim Erva Ebu Huzeyfe'dir. Ümmetim içerisinde böylelerini var eden Allah'a hamdolsun.'' buyurdular. 6350 Kur'an'ı güzel sesle okumak. H.Z. Cabir anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kur'an'ı okumada sesçe insanların en güzeli o kimsedir ki, okurken kendisini dinlediğiniz vakit, Allah'tan korktuğu kanaatine varırsınız. 6351 Kur'an'ı güzel sesle okumak, Heda'la İbni Ubeyd Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah Teala Hazretleri, Güzel sesle Kur'an'ı açıktan okuyan kimseyi dinleme hususunda, güzel sesli cariyesini dinleyen erkekten daha çok alaka sahibidir. 6352 Kur'an'ı güzel sesle okumak H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün mescide gelince bir kimsenin kıraatini işitmişti. Bu kim diye sordu. Abdullah İbn-i Kays Buna Al-i Davud'un izmarlarından ramelerinden bir mizmar verilmiştir buyurdular. 6353 Gece namazında kıraat Ümmühani bintu Ebi Talib ad-ı Allah'u anha anlatıyor. Ben evimin damında iken Resulullah aleyhissalatu vesselamın geceleyin namazı okuduğu Kur'an'ı işitirdim. 6354 Gece namazında kıraat Ebu Zevrat Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam sabah oluncaya kadar namazda bir ayeti tekrarlayıp durdu. O ayet şudur. Eğer sen onları azap edersen onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen muhakkak ki sen azizsin. Hakimsin. Maide 118-6355 Gece kaç vekat teheccüd? Hz Ayşe Allah'u anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam yatsı namazından boşaldığı vakitten feci vaktine kadar 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta bir selam verirdi. Bir rekatli de mittirde bulunurdu. Yani tek kılardı bütün rekatler sırasında secdeleri öyle uzun tutardı ki bir secde esnasında daha başımı kaldırmadan 50 ayet okuyabilirdiniz. Müezzin sabah namazının birinci ezanını tamamlayınca kalkar. Hafif iki rekat namaz kılardı. 6.356. Gecenin en etal vakti. Ağam İbn-i Abezi Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama gelip, Ey Allah'ın Resulü! Kim seninle birlikte ilk defa Müslüman oldu diye sordum. Bir pür, bir köle buyurdular. Ben, Allah'a daha yakın olunan bir saat var mı dedim. Evet. Gecenin son yarısı Allah'a daha yakın olduğundan saattir buyurdular. 6.357 Gecenin en etal vakti H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam gecenin evvelinde uyur. Son kısmını ibadetle ihya ederdi. 6.358 Gecenin en etal vakti Rıfatül Yüheni radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki allah Teala Hazretleri gecenin yarısı veya üçte ikisi geçinceye kadar günahların kaydını geciktirir. Sonra, sakın kullarım benden başkasından bir talepte bulunmasınlar. Kimden azimüş şandan talep ederse, isteğini icabet eder. Duasını kabul ederim. Kim benden talepte bulunursa, ona istediğini veririm. Kim benden af ederse onu affederim. Bu hal fecir doğuncaya kadar devam eder. Buyuruz 6359. Akşam yatsı arası namaz. H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki. Kim akşamla yatsı arasında 20 rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk yapar. 6360. Evde nafile. Asım i̇bn Amr anlatıyor. Irak halisinden bir grup. Hazreti Ömer'e gitmek üzere yola çıktı. Yanına geldikleri vakit Hazreti Ömer onlara siz kimlerdensiniz diye sordu. Onlar biz Irak Allah dediler. Sizinle olarak mı geldiniz dedi. Onlar evet dediler. Onlar Hazreti Ömer abi Allahu amin kişinin evde kıldığı namazın hükmünü sordular. Hazreti Ömer ben de bu hususta sormuştum da. Kişinin evinde kıldığı namazı nurdur. Öyleyse ellerinizi nurlandırın buyurdu dedi. 6361. Evde ile He bu sayı değil, Kud anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, sizden biri namazını kılınca, ondan eli içinde bir nafil ayırsın. Zira Allah kâl hazretleri, onun evine namazından bir hayır bırakır. 6362. Evde ile Abdullah İbn-i Sa'da Allah'u an anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselama. Evdeki namaz mı? Mesciddeki namaz mı daha etal diye sordum. Şu cevabı verdi. Evime bakmıyor musun? Mescide ne kadar yakın? Farzlar hariç. Evimde kılmam. Benim nazarımda mescidde kılmamdan daha makbuldür. 6363 Hacet namazı Abdullah İbni Ebi Elfa el adı radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatu ve selam yanımıza geldi ve kimin Allah'a veya mahlukatından birine bir haceti varsa abdest alsın. iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı okusun. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallah ya arşil azim. Elhamdülillahi bil alemin. Allahümme enni eserüke mucibatı rahmetike ve azayime mafretike ve ganimete min külli birin ve selamete min külli ismin. Eserüke illa tedavi zemben illa Ve Veyla hemen illa fârecitebu eyle hâce tenhiyye leke'dan illa. Kaday teha bihalim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşım Rabbin oksan sıfatlardan mukaddestir. Hamd alemlerin Rabbine aittir. Allahım. Şüphesiz ben, senin rahmetine vesile olan sebepleri, muhafettini gerektiren hasletleri, her hayrın ganimetlerini ve her günahtan selamette olmayı senden dilerim. Allah'ım, her günahımı bağışlamanı, her kederimi gidermeni, rızana uyan her dileğimi görmeni senden talep ediyorum. Sonra Allah'tan dünya ve ahiretle ilgili dilerse ister. Çünkü şüphesiz o dilek takdir edilir. 6364 Şaban'ın on dördü, H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman gecesinde namaz kılın. Gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Allah Teala Hazretleri o gün, güneşin batmasıyla, dünya semasına iner ve şöyle der. Bana istiğifade eden yok mu mağfiret etsen? Benden rızık isteyen yok mu rızık versem? Beyle maruz kalan yok mu? Asiyet versen. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? Bu hal fecrinin sökmesine kadar devam eder. 6365 Şaban'ın 14'ü. Hem bu Musa el-Esari'yi Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki: Allah Teala Hazretleri Şaban ayının 15. gecesi kullarına rahmetle nazar eder ve müşrikle Peşahih bencil hariç herkese mahfet buyurur. 6366. Şükür secdesi Abdullah İbn Ebî Faradîyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Ebu Dehl'in başının kesildiği müjdelendiği gün 2 rekat şükür namazı kıldı. 6367. Şükür secdesi Enes İbn Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Ciddi bir ihtiyacının görüldüğü hususunda müjdelenmişti. Bunun üzerine hemen secdeye kapandı. 6368. Kükür secdesi. Katib İbnu Ali radıyallahu an Allah teybesini kabul edince derhal secdeye kapanmıştır. 6369. Namaz günaha kefarettir. Osman İbnu Affan radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamın şöyle söylediğini isittim. Birinizin evinin avlusunda bir nehir aksa da bunun içinde günde beş sefer yıkansa acaba bedeninde hiç kir kalır mı? Aleyhi salatu ve selamın muhatabı. Hiçbir şey kalmaz dedi. Resulullah da. İşte namaz da böyledir. Suyun kiri. Pası giderdiği gibi o da günahları giderir. 6.375 vakit namazın fark oluşu. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Peygamberimiz. Miraç gecesinde elli vakit namazı emrolundu. Sonra bunu beşe indirinceye kadar Rabbinize müracaat da bulundu. 6371. Beş vakit namazın fark oluşu, Ebu Katada İbn-i anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah-u Zülcelal hazretleri buyurdu ki, senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım ve kim bunu vaktinde kılmaya devam ederse onu cennete koyacağım diye katımda ahitte bulundum. Kim de bunu vaktinde kılmaya devam etmezse katımda onun için hiçbir ahit yoktur. 6.372 Mescid-i Haram ve Mescid-i Namazın Fazileti H.Z. Cabir anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Benim mescidimde kılınacak bir namaz. Onun dışındaki mescitlerde kılınan bir namazdan et al gir. Ancak mescidi haram hariç. Zira mescidi haramda kılınan bir namaz. Diğer mescitlerde kılınan yüz bin namazdan et al gir. 6.373 Mescidi Aksa'da namaz. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın azadlısı Neymun Erdiyallahu Anh'a anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Biz Beytul Maktiz hakkında fetva ver demiştim. Şöyle buyurdular. Orası vahşer yani kıyamet günü insanların toplanacağı ve menşer herkesin defterlerinin deşre edileceği yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınacak tek namaz kendi dışındaki yerlerde kılacağınız bir namaz gibidir. Ben tekrar sordum. Ben oraya gitmeye muktedir olamazsam ne yapmalıyım? Şu cevabı verdi. Ona kandinyayı bağışlarsın. Aydınlatılmasında kullanılır. Böyle yapan da oraya varan gibidir. 6.374 Mescid-i Aksa'da namaz. Enes İbn-i An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kişinin evinde kıldığı namazı bir namazdır. Ama mahallesinin mescidinde kıldığı namazı 25 namazdır. İçerisinde cuma kılınan mescidde kıldığı namazı 500 namazdır. Mescid-i Aksa'da kıldığı namazı 50 bin namazdır. Benim mescidimde kıldığı namazı da 50 bin namazdır. Mescid-i Haram'da kıldığı namazı yüz bin namazdır. 6375. Minber'in inşası. Kütüğün ağlaması. H. Z. N. S. Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe verirdi. Minber yapılınca hutbelerde kütüğü bırakıp minbere çıktı. Bunun üzerine fütük bu ayrılık sebebiyle ağlayıp inledi. Aleyhisselatü Vesselam yanına gelip kucaklayıp teselli etti. Kütük sustu. Aleyhisselatü Vesselam şu açıklamayı yaptı. Eğer onu kucaklamasaydım kıyamet gününe kadar inleyecekti. 6.376 Mindir'in inşası Kütüğün ağlaması H.Z. Cabir İbn Abdillah radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam ve sırasında bir ağaç kökünün veya bir hurma kütüğünün dedi yanında ayağa kalkardı. Sonradan bir imber edindi. Razi der ki terk edildiği vakit hurma kütüğü ağladı. Hazreti Cabir der ki, kütünün ilkisini bütün mescit halkı işitti. O kadar ki Resulullah ve Vesselam yanına gelip okşadı. Bunun üzerine kütük sustu. Bazıları da, eğer Resulullah Aleyhissalatu vesselam yanına gelip teselli etmeseydi kıyamete kadar ağlayacaktı dedi. 6377. Minbenin inşası. Kütüğün ağlaması. Hz. Ebû Hüreyre Radıyallahu anh anlıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam çok namaz kılardı. Öyle ki ayakları kabarmıştı. Kendisine Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir kendini niye bu kadar yıpratıyorsun denildi. O bunlara şu cevabı verdi. Çok şükreden bir kul olma yayın 6378 Çok secde. Ubade İbnus i Sami Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah için secde eden herkese Allah bir sevap yazar ve bu secde sebebiyle bir günahını affeder. Makamını da bir derece arttırır. Öyleyse secdeyi çok yapın. 6379 Ayakkabı nereye konmalı? Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ayakkabılarını ayağından ayırma. Eğer çıkaracak olursan ayakkabılarını ayaklarının arasına koy. Onları sağına koyma. Arkadaşının sağına da koyma. Arkana da koyma. Aksi takdirde arkandakine izada bulunursun. 6.380 Hasta Ziyareti bu Mesud Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Müslüman için Müslüman üzerinde dört haslet vardır. Hapşırınca elhamdülillah. Derse teşvik etmek gerhamukallah. Demek, davet edince icabet etmek, öldüğü zaman cenazesinde hazır bulunmak, Hastalandığı Zaman Geçmiş Olsun Ziyareti Yapmak 6381 Hasta Ziyareti H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Selamını Almak Davete icabet. Cenazeye Katılmak Hasta Ziyareti Elhamdulillah dediği takdirde hapşırana elhamukallah diyerek teşmitte bulunmak 6382. Hasta Ziyareti, Enes i̇bn Ali Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir kimse hastalanacak olsa ona 3 günden sonra geçmiş olsun ziyaretinde bulunurdu. 6383. Hasta Ziyareti, i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir hastayı ziyaret etti ve canın ne çekiyor diye sordu. Hasta buğday ekmeği dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kimin yanında buğday ekmeği varsa kardeşime göndersin dedi. Sonra Resulullah ilave etti. Birinizin hastası bir şeye iştah duyarsa ondan yedirsin. 6384 Hasta Ziyareti H.Z. Enes İbn-i Malik Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam ziyaretine gittiği bir hastanın yanına girdi ve bir şey canın çekiyor mu? Kek canın çekiyor mu diye sordu. Hasta evet deyince ona kek aradılar. 6385 Hasta Ziyareti Ömer İbni Hatta Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bana bir hastanın yanına girince ondan sana dua edi vermesini talep et. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir buyurdular. 6386 Ölecek kimseye la ilahe illallah telkinin. Abdullah İbnu Cafer babasından da bir Allah'u an naklen anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ölülerinize ölmek üzere olanlara la ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallah yabil arşi azim. Elhamdülillahi bil alemin demeyi telkin edin yanındakiler. Ey Allah'ın Resulü! Bunu sağlara telkini nasıldır dediler. Daha güzeldir. Daha güzeldir buyurdular. 6387 Ölecek kimsenin yanında ne konuşmalı? Muhammed İbn-i Ünkiler anlatıyor. Heze, Cabir-i Allahu Anh'ın yanına girdim. Ölmek üzereydi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a bizden selam götür dedim. 6388 Mümin can çekişme halinden sevap kazanır. H. Z. Ayşe radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün yanına girdiği sırada, bir yakınının nefesini ölüm kesmek üzereydi. Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe'nin üzüntüsünü görünce kendisine, şu yakının için üzülme, zira onun şu ızdırabı hasenatındandır buyurdular. 6389 Mümin can çekişme halinden sevap kazanır. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a ölmek üzere olan bir kimsenin insanları tanıma hali ne zaman sona erer diye sordum. gayb hakikatları hakikatleri gördüğü zaman buyurdular. 6.390, ölünün gözü kapatılır. Şerdat İbni Esra radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ölülerinizin yanında hazır bulunduğunuz takdirde ölünce gözlerini kapayıverin. Çünkü göz, ruhu takip eder ve açık kalır. Ayrıca hakkında hayır söyleyin. Çünkü melekler ev halkının söylediklerine amin derler. 6391 Ölünün Gasli Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ölülerinizi güvendiğiniz kimseler yıkasın. 6.392 Ölünün Gasli H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim bir ölüyü yıkar? Kefenler. Kefenini güzel kokulu maddelerle kokulandırır. Taşır ve namazını kılar. Cenazeyle ilgili olarak gördüğü. Kötü alametleri ölü Aleyhine yaymazsa. Bu yaptığına mükafat olarak günahlarından ternizlenir ve annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur. 6.393 Karı kocayı Koca karıyı edebilir H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bakiden dönmüştü. Benim başımdaki bir ağrıdan hastalanmış ve vay başım çekerken buldu. Ey Ayşe! Asıl hasta benim. Bay başım dedi ve sonra ilave etti. Benden önce ölsem de senin başında durup seni kendi elimle yıkasam, kefen desem, namazını kıldırsam ve defnetsem, senin için daha iyidir. 6394 Rasulullah'ın gasli, yüreğde Allahu an anlatmıştır. Resulullah aleyhissalatu ve selam vefat edince, yıkamak istedikleri vakit dahilden bir münadi şöyle nida etti. Desulullah aleyhissalatu ve selamın gömleğini üzerinden çıkarmayın. 6395. Resulullah'ın gasli Hz. Ali Radıyallahu anh'tan anlatıldığına göre, Desulullah aleyhissalatu ve selamı yıkadığı zaman ölüde aranan idrar, gaita gibi şeyleri aradı fakat bulamadı. Bunun üzerine "Babam sana feda olsun. Sen çok temizsin. Hayatta iken temizdin." Ölünce de temizsin dedi. 6.396 Rasulullah'ın gasli H.Z. Ali Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ben ölünce, Beni Gars adlı kuyumdan yedi kırbaçı suyla yıkayım. 6.397 Rasulullah'ın gasli Abdullah İbn Ömer radıyallahu Allah'u anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam suhulliye denen 3 parça beyaz ince bez içinde kefenlenmiştir. 6.398 Resulullah'ın gasli İbn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam 3 parça bisi içerisine kefenlenmiştir. İçerisinde vefat ettiği gömleği ve necrani 2 parçalı hulle. 6.399 Kefenlenen ölüye bakmak H. Z. Enes Mani diyor, Malik Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ashabına Ben oğluma bakmadıkça onu kefenlerinin içine dahil etmeyin buyurdu. Yıkama işi bitince kefenlenme önce çocuğa yaklaştı. Üzerine eğilip baktı ve ağladı. 6400 Kefenlenen Ölüye Bakmak Abdullah İbnu Mesud diyor, Allahu an anlatıyor. Bir cenazeyi takip eden kimse, naaşın bütün taraflarını sırayla omuzasın. Zira bu sünnettir. Sonra dilerse tekrar naf ile taşıması yapsın. Dilerse taşıma işini terk etsin.